Sebe suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd göklerde ve yerde bulunanlar kendisine ait olan Allah içindir. Ahirette de övgü yalnızca ona aittir. O doğru hüküm verendir, haberdardır. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayandır. Kafir olanlar o son saat bize gelmeyecektir demişlerdi. De ki hayır gaybı bilen Rabbime yemin olsun ki o son saat mutlaka size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile ondan uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük hiçbir şey yoktur ki açık bir kitapta yani ilahi kanunda bulunmasın. Allah iman edip iyi işler yapanlara karşılık vermek için bunu yapacaktır. Onlar için bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için karşılıklı olarak uğraşanlar için de en kötüsünden elem verici azap vardır. Kendilerine bilgi verilenler Rabbinden sana indirilenin yani Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun güçlü, övgüye layık olan Allah'ın yoluna ulaştırdığını görüp bilirler. Kafir olanlar kendi aralarında şöyle demişlerdi. Çürüyüp paramparça olduğunuz zaman yeni bir yaratılışta olacağınızı kendince bildiren kişiyi size gösterelim mi? Acaba o Allah'a yalan mı uydurmuştur? Yoksa onda cinlenmişlik mi var? Hayır, ahirete inanmayanlar orada azapta olacaklardır. Çünkü onlar derin bir sapkınlık içindedir. Onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında olup bitenlere hiç mi bakmıyorlar? Dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ders vardır. Yemin olsun ki Davud'a tarafımızdan bir ikramda bulunmuştuk ve Ey dağlar! Beni tesbih ederek Davud'la birlikte yankıyla ses verin demiştik. Kuşlara da aynısını söylemiştik. Ona kullanabilmesi için demiri yumuşatmıştık. Geniş zırhlar yap. Dokumasında ölçülü davran diye de ona vahyetmiştik. Siz de iyi işler yapın. Şüphesiz ki ben yaptıklarınızı görenim. Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü bir aylık mesafe olan rüzgarı da Süleyman'a yani onun hizmetine vermiştik. Ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıtmıştık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun gözünün önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden saparsa ona alevli azabı tattırırdık. O cinler Süleyman için mabetlerden, heykellerden, havuzlar gibi genişleyenlerden, sabit, ağır kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davut ailesi! Şükür için çalışın! Kullarımdan şükredenler ne kadar da azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü ancak bastonunu kemiren bir ağaç kurdu göstermişti. Süleyman yıkılınca ortaya çıktı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. Şüphesiz ki sağdan ve soldan iki bahçeye sahip olan Sebe e kavmi için oturdukları yerde bir ders vardır. Onlara Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin demiştik. İşte güzel bir şehir ve çok bağışlayan bir Rab. Ancak onlar yüz çevirmişlerdi. Bu yüzden üzerlerine arimselini göndermiştik. Onların iki bahçesini acı meyveli, ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirmiştik. Nankörlük ettikleri için onları böyle cezalandırmıştık. Nankör olandan başkasını cezalandırır mıyız hiç? Onların yurdu ile kendilerini bereketlendirdiğimiz şehirler arasında kolayca görünen şehirler var etmiş. Ve bunlar arasında kolayca yürümelerini yani seyahat etmelerini mümkün kılmıştık. Onlara oralarda geceleri ve gündüzleri güven içinde yürüyün, seyahat edin demiştik. Bunun üzerine Rabbimiz seferlerimizin yani yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır demişler ve kendilerine yazık etmişlerdi. Biz de onları sözlere yani ibretlik anılara çevirmiş ve onları tamamen parçalamıştık. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için dersler vardır. Yemin olsun ki iblis onlar hakkındaki tahminini doğrulamıştı. İnanan az bir grubun dışında hepsi ona uymuşlardı. Halbuki o iblisin onlar üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Ancak ahirete inananı şüphe içinde kalandan ayırt edip bildirelim, ortaya çıkaralım diye ona bu fırsatı vermiştik. Rabbin her şeyi koruyandır. Müşriklere de ki, Allah'ın peşi sıra ilah sandıklarınıza yalvarın. Onlar göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şeye sahip değillerdir. Onların bu ikisinde yani göklerde ve yerde hiçbir ortaklığı yoktur. Allah'ın onlardan herhangi bir destekçisi de yoktur. Onun huzurunda izin verdiği kimseden başkasına şefaat yarar sağlamaz. Sonunda iyilerin yüreklerinden korku giderilince melekler, Rabbiniz ne buyurdu diye soracaklar. Cennetlikler de gerçeği diyeceklerdir. O yücedir, büyüktür. De ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? De ki, Allah. Biz veya siz ikimizden biri doğru yol üzerindedir veya apaçık bir sapkınlık içindedir. De ki, bizim işlediğimiz suçtan size sorulmayacak. Biz de sizin işlediğiniz suçtan sorulmayacağız. De ki, Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda adaletle hükmedecektir. O, hükmü apaçık verendir, bilendir. De ki, Allah'a kattığınız ortaklarınızı bana gösterin. Hayır, aksine güçlü, doğru hüküm veren yalnızca Allah'tır. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Doğruysanız o vaat yani son zaman saat ne zamanmış derler. De ki size öyle bir gün vaat edilmiştir ki ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Kafir olanlar şöyle demişlerdi. Biz hiçbir zaman bu Kur'an'a ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız. Sen o zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış birbirine söz atarlarken bir görsen zayıf bırakılanlar kibirlenenlere... ''Siz olmasaydınız elbette biz inananlar olurduk.'' diyeceklerdir. Kibirlenenler zayıf bırakılanlara cevaben, ''Size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik?'' ''Aksine siz suç işliyordunuz.'' diyeceklerdir. Zayıf bırakılanlar kibirlenenlere, ''Hayır, işiniz gücünüz gece gündüz tuzak kurmaktı. Çünkü siz daima Allah'ı inkar etmemizi, ona ortaklar koşmamızı bize emrederdiniz.'' diyeceklerdir. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını içinde gizlemiş olacaklardır. Biz de kafir olanların boyunlarına demir halkalar takacağız. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılacaklar ki? Biz ne zaman bir şehre bir uyarıcı gönderdiysek oranın şımarıkları mutlaka biz size gönderilmiş olan her şeyi inkar edicileriz demişlerdi. Onlar biz mal ve evlat bakımından daha çoğuz. Biz asla azaba uğratılacak da değiliz demişler. De ki: Rabbim rızkı dilediğine yani layık gördüğüne açarak bol da verir, kısarak dar da verir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan mallarınız da değildir, çocuklarınız da değildir. Ancak iman edip iyi işler yapanlar hariç onlara dünyada yaptıklarının kat kat fazlası karşılık vardır. Onlar cennet odalarında güven içinde olacaklardır. Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için karşılıklı olarak uğraşanlara gelince onlar da azapta hazır kılınacaklardır. De ki Rabbim rızkı kullarından dilediğine yani layık gördüğüne açarak bol da verir ona kısarak dar da verir. Siz iyiliğe ne verirseniz o yerine yenisini hemen verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onların hepsini toplayacak Sonra meleklere size tapanlar bunlar mıydı diye soracaktır Melekler de sen yücesin bizim dostumuz onlar değil sensin Aslında onlar cinlere tapıyorlardı Çoğu onlara inanmıştı diyeceklerdir Bugün birbirinize yarar da zarar da vermeye gücünüz yetmez Haksızlık edenlere dünyada yalanlamış olduğunuz ateş azabını tadın diyeceğiz Onlara apaçık ayetlerimiz tilavet edildiği yani okunup aktarıldığı zaman şöyle demişlerdi. Bu sizi babalarınızın taptığı ilahlardan çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir. Bu Kur'an da uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir demişlerdi. Gerçek kendilerine geldiğinde onu inkar edenler bu Kur'an apaçık bir büyüden başka bir şey değildir demişlerdi. Biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik. Senden önce onlara herhangi bir uyarıcı da göndermemiştik. Onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Bunlar öncekilere verdiğimiz gücün onda birine bile ulaşamamışlardı. Önceki toplumlar da elçilerini yalanlamışlardı. Cezalandırmam bak nasıl olmuştu. Onlara de ki size tek bir öğüt vereceğim. İster ikişer ikişer toplu halde, isterse yalnız başınayken Allah'ın huzurunda olduğunuzun bilincinde olun. Sonra şunu düşünün. Arkadaşınızda, yani Muhammed'de hiçbir cinlenmişlik yoktur. O ancak şiddetli bir azabın öncesinde sizin için bir uyarıcıdır. De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki, şüphesiz ki Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaypları yani bilinemeyenleri çok iyi bilendir. De ki, gerçek geldi. Batıl ne bir şeyi ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. De ki gerçeklerden saparsam sadece kendi aleyhime sapmış olurum. Doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesindedir. Şüphesiz ki o duyandır, yakındır. Telaşa düştükleri zaman onları bir görsen artık kurtuluş yoktur. Yakın bir yerden yakalanmışlardır. Ona inandık diyeceklerdir. Ama uzak bir yerden imana ulaşmak onlar için nasıl mümkün olur ki? Daha önce dünyada o gerçeği inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayb yani bilinemeyen hakkında atıp tutuyorlardı. Bundan önce mez benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şey arasına perde çekilmiş olacaktır. Şüphesiz ki onlar kuşkulandıran bir şüphe içindeydiler.